Şeytanın peşinden gitmeyiniz çünkü o sizin besbelli düşmanınızdır. O sizi hep çirkin işler ve hayasızlık yapmaya, bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri iddia etmeye teşvik eder.